Merhaba Açık Radyo dinleyicileri Bugün programda kendine ait mekan konusundan bahsedeceğim Kendine ait mekan deyince aklıma Your Blue Room mavi odan şarkısı geldi Programın ortasında ara verdiğimizde çalarız parçayı Geçenlerde Michael Pollan'ın kendine ait bir yer kitabını okuyordum Bu programda ondan esintiler var Mesleğim gereği araştırmacılık ee, ...ev, fabrika işyerlerini ziyaret ediyorum. Dolayısıyla herkesin nasıl kendine ait bir yeri olduğunu gözlemleme şansım oluyor. Yaşadığımız yeri seçiyoruz, hem de ona bir yaşam katıyoruz. Gençlerin odaları dikkatimi çekiyor çok. Gençlerin odalarından bahsetmeden önce gezdiğim fabrikalardan bahsedeyim. Ee, şehrin havasını, suyunu, huyunu taşıyorlar bu fabrikalarda. Ee, i̇nsanın nasılsa fabrikası da öyle oluyor veya coğrafyası nasılsa fabrikası da öyle oluyor. Şimdiye kadar bir yaklaşık 300 fabrika dolaşmışımdır herhalde veya daha fazla. Yani amacım ayrımcılık yapmak, kategorize etmek değil ama ister istemez insan gittiği yerlerin veya insanların ortak özelliklerini şöyle bir beyninde toparlıyor. Hele araştırmacı olunca kayıt altına aldığımız, takip ettiğimiz e, ortak özellikleri istatistiki açıdan da görebiliyoruz. E, mesela Trakya göçmenlerinin çalıştığı fabrikalarda peyzaja çok önem veriyorlar. E, fabrika gül bahçesi gibi bahçeler bakımlı, güneş enerjilerinden faydalanıyorlar. Evlerini, kültürlerini fabrikaya ve iş yapma biçimine de taşıyorlar Diğer detaylar tabii üretimle, kime ürettikleriyle, kapasite kullanımıyla, cirosuyla, çalışan sayısıyla, otomasyonla, üretim planlamayla alakalı. O yüzden oralara çok girmiyorum. Ee, gelelim gençlerin odalarına fabrikalardan oraya geçeyim. Gençlerin odaları dikkatimi çekiyor çünkü koca bir dünyayı küçücük bir odaya sığdırıyorlar. Seçtikleri dolap içine neler koydukları içine koydukları şeyleri nasıl koydukları gelecekte nasıl biri olacağı konusunda ipuçları veriyor açıkçası. Yatakları lambaları ne resimleri masalarına böyle bir bakar dururum. Ee, tabii gözlerimle karıştırmadan önce de bir izin alıyorum. O kadar çok şey söylüyor ki seçtikleri renkler, materyaller, formlar. Genelde genç odasına girdiğimde biraz şaşırıyorum. Çocuk odasına girmiş gibi oluyorum. Çocuk eşyalarla dolu oluyor oda. Diyeceksiniz ki mobilyalar ha değişmiyor. Artık 4-5 senede bir değişiyor. Reklamlar, modernlik, hız, şehirleşme, 3-4 senelik eşyalara eski gözüyle bakmamızı sağlıyorlar. Hatta bir senede eskiyen eşyalar var değiştirmemiz için her tür baskıyı uyguluyorlar. Çocuk odaları genç ve yetişkin odasına bir türlü dönüşemiyor. Dönüşse bile çocukluktan bir iki nesne değil epey bir geçiş nesnesi genç odasına taşınıyor. İlk bakışta 8-10 yaşında bir çocuğa ait olduğunu düşündüğüm oda genelde 15-17-20 yaşlarında bir gencin odası çıkabiliyor. Şaşırmamak geldi değil tabii ki de. Sizin bizim çocuğun da söyle olmayabilir diyebilirsiniz. Kendi yani benim çocuğum da söyle değil. Ama Türkiye'de girdiğim çıktığım evlere baktığımda genelde genç odaları daha çok çocuk odası gibi görünüyorlar. Çok peluş eşya var, çok oyuncak var, kitap az. Yatağı çok kullanıyorlar. Çoğunlukla dikey değil de yatay yaşıyorlar. Malusu çok kullanmazlar çünkü daha çok e, yatakta bilgisayar kullandıkları için bilgisayarın tuşlarıyla idare ediyorlar e, İnsan kırklı yaşlara geldiğinde de huy olarak gençleşiyor Yani yaş alıyor yaşlanıyor gibi gözüküyor ama huy olarak öyle olmuyor bence Genç gibi davranıyor Zaten araştırmalara da baktığım zaman ileri yaşlarla gençlerin davranışları birbirine çok benziyor e, İhtiyaçları gençlerin ihtiyacına benziyor ee, psikolojinin yaşları ayıran psikosomatik gelişim teorilerine girmeyeceğim burada ee, o yaşlarda insan hobilerine geri dönmek istiyor yeni bir ben inşa etmek istiyor yeni beni inşa ederken de eski mekandan biraz uzaklaşmak ama dokunabileceği kadar uzaklaşmak istiyor. Gençlere de bu anlamda benziyor. Çünkü gençler ağaç evi ve bahçeyi severler. Çünkü o da evden biraz uzaktır ama çok da uzak değildir. Dokunabilecekleri bir mesafededir. Bu mesafede iyi geliyor onlara. Michael Pollan da kendine yeni bir ev mekan yapmak isterken çocukluğundaki ağaç evi hatırlıyor. Güzel de bir saptama yapıyor Michael Pollan ve diyor ki insan sadece kendine ait bir yer değil bir de kendi elleriyle yaptığı yeri arıyor diyor elinden iş gelmeyen şehirler için kendi yerini yapmak çok da kolay değil küçük yerlerde herkes nasıl ev yapacağını malzemeleri bilir bu ev yapma olayını da çok büyütmeyebilirler çünkü herkes de el veriyor imece usulü yapıyorlar ama bilmeyen biri için bunlar kolay işler değil Romantize edilir bir tarafları var ama yapmaya gelince caymamak mümkün değil herhalde. Michael Pollan da kendine ait bir yer yapmaya karar veriyor. E, kelimelerle çok uğraştığı ve her şeyi de entelektüelize ettiği için günlerce niye böyle bir şey istediğini düşünüyor. E, cevabını Gaston Bacalar e, Mekanın Poetikası adlı e, kitabında veriyor Michael'a. O kitap şöyle diyor o kitapta şöyle bir cümle var evin başlıca faydalarını saymam gerekirse ev hayalleri barındırır ev hayalciyi korur ev huzur içinde hayal kurmaya izin verir. Hayal kurmayı unutmamak lazım. Yine yaptığım araştırmalardan ve hayatta gördüğüm kadar hayal kurmaya çocuklar ve gençler daha yatkınlar. O yüzden odaları ve e, rahatsız edilmemek çok önemli. Tam hayallere dalmışken kendi kendilerinin bozulması, kapının açılıp ebeveyn veya kardeşin bir şeyler istemesi sinir bozucu oluyor gençler için. En sinir oldukları şeyler arasında. Bugünlerde evsizlere ev dileyen çocuk ve gençlerle daha çok karşılaşıyorum. Onların o konuda bir hassasiyeti var. Tesadüf de olabilir tabii ama üst üste gelince bu konuda konuşan çocuklar ve gençler dikkatimi çekti. Çok hassas ve merhametliler. Sabah Açık Radyo'yu dinliyordum. Kulağıma Açık Radyo'nun sponsoru olan bir okulun öğrencisinin dedikleri çalındı. Yeni yılda evsizlere ev diliyordu. Barınak diliyor. Ee, çocuğa bunu söylemesi eğer öğretilmediyse çok. Şeker bir hassasiyet. Başka bir örnekle daha karşılaştım. Geçenlerde balatı gezerken patrikhaneye gittik. Mum yakalım, dilek dileyelim dedik adetten. Ee, dilekler söylenmez ama yanımdaki genç kız evsizlere ev dilediğini söyledi. Hoşuma gitti. Havaların soğuması, sokağa çıkmaları ve kat kat giyinerek dışarı çıkmak da bu dilekleri çoğaltıyor. Soğuk havada, sokakta yaşayan ve çalışan insanları görmek... E, empatiyi ve merhameti artırıyor olabilir tabii ki de. E, hayal kurmak e, yalnızlık ve rahat bir mekan gerektirir. E, çocuklar, gençler bunu daha iyi bildiği için hani herkese de ev ve oda diliyorlar. Karnınız tok, ayaklarınız sıcak olmalı. Mekanda sıraseden ve bölen şeyler olmamalı. E, mekan yeterince derin ve serbest olmalı. Gerçek hayaller fiziki bir barınağa ihtiyaç duyarmış. Hele de odada yanan bir soba bir şömine varsa ateşe bakmak da ee, çok meditatif ve insanı başka bir yerlere götürüyor. Hem rahatlık sağlıyor hem de derinlere bir yere götürüyor. Yanınızda da içecek bir şeyler ka kağıt, kalem varsa yaratıcı olmamak mümkün değil tabii. Ee, Virginia Woolf'a göre kapıda bir kilit olması insanın kendi adına düşünme gücü anlamına geliyor. Ee, burada kastedilen göndermeler kendini eve kapamak, havasız kalmak, asosyal olmak falan değil. Sadece kendi başına kalıp kendini yaşamak ve ...ve dalmak diyebiliriz veya derinlere gitmek. Ee, gençlerle özgürlük üzerine çalışırken en çok duyduğum özgürlük tanımı kendi başına kalmaktı. Ee, bazen kulaklıkla müzik dinlemek ve şehirde yürümek de bunu sağlıyor. Evde tek başına kalmaksa müthiş bir özgürlük. Çünkü karışan eden, uyaran, rahatsız eden kimse olmuyor. Odadan bahsetmişken e, Your Blue Room'u dinleyelim Passengers'dan. u e, yapımcı Brian Eno ile kurdukları bir grup seneler önce çıkardıkları albüm ve altı grup tutmayınca YouTube bu şarkıyı başka bir albümde kullanmıştı. Şarkının sözleri uzun, internetten bakabilirsiniz ama bir iki cümlesini söyleyeyim. Tekrar Mavi Oda'ya çekilip sorular sormanın zamanı geldi. Hava temiz, cildin nefes alıyor ama buralarda fazla takıldım. Mavi Oda'da başka bir sohbetler dönüyor. Dinleyelim. is clear I've had enough of Time is a string of pearls See, see the future just hanging down on my engine. I'll be back I'm just Merhaba tekrar Açık Radyo dinleyicileri. Kendine ait mekandan bahsediyordum. O yüzden Your Blue Room'u çaldık. Michael Pollan'ın bana ait bir yer kitabını görünce hemen aldım, merak ettim. Arzu'nun Botaniği, Etobur Otobur ikilemi Yiyecekler ve diğer kitapları benim için çok zihin açıcıydı. Çok da keyifli ve kolay okunan kitaplardı. Michael Pollan'ın aktivist olduğu ve yiyecek lobilerine alternatifler ürettiği için de hoşuma gidiyor açıkçası. Bu kitabında yiyeceklerden değil de mekanlardan bahsetmesi dikkatimi çekti. Diğer kitaplarında olduğu gibi içinde doğa var. Ortak e, kesişen yerleri doğa sanırım yiyecekle mimarinin. E, Michael Pollan kendine ait bir yeri kendi elleriyle yapmak istemiş. E, yürüyüş üzerine yazılar yazıp konuşmalar yapan Henry David Thoreau'dan e, etkilenmiş. E, Henry David 1837 Harvard mezunu. Okul e, yıllarında transandantalizm ve Emerson'a e, ilgisi var. O zamanlarda başlamış ilgisi. E, transandantalizm insanın ve doğanın özündeki iyiliğe inanıyor. Bunun için bir din olması gerektiği gerekmediğini savunuyor. E, toplumun din ve politika gibi kuramların bireyi yozlaştırdığını düşünüyor. Bireyi kendi başına daha özsaygılı ve özgür buluyorlar. Harvard'ın sistemine de karşı çıkıyor bu arada. 1851 ve 60'lı yıllarda yürüme katlı kitabını, düşüncelerini seminerlerde hem dile getiriyor hem de okuyor. Ee, Harry David doğayı, özgürlüğü ve yabanıllığı savunuyor. Niye? Çünkü medeniyetin yeterince savunucusu var zaten. Onları savunmaya gerek yok. Din, aile ve herkes e, medeniyeti sonuna kadar savunuyor. Oysa Harry David artık göl kenarına gidip kendi evini inşa etmek ve yürüyüşler yapmak ve düşüncelerini paylaşmak istiyor. Michael Pollan da Harry David'den belki biraz esinlenerek ya da benzeterek kendine ait bir yeri kendi elleriyle yapmak istiyor. Üstüne sük bu mekanı ve süreci bir de kitaplaştırıyor. Bana ait bir yer Place of My Own adında bir kitap yazıyor. Bu kitapta dijital ve dijital albeniye karşı doğayı savunuyor. Yaşantılarımız soyut ve dolaylı hale geldiği için de kitabın doğa savunusu bugün yazıldığı zamandan bile daha güncel, daha güçlü. Mimari de o günden bugüne bedenin mekan deneyimi gibi şeylerin önemini yeniden keşfetmiş gibi görünüyor. Mimarlık Michael Pollan'ın dikkatini çeken disiplinlerden. E, mimarları şöyle görüyor. İdeal ile uygulanabilir olanın e, sınırında bir yerdeler. Marangozlar ise elle tutulur şeyler yapıyorlar. E, mimarlık sanatına ve inşaat işine doğa gözlüğünden bakıyor. Yok seni hani çizim şu bu değil. Michael Pollan'ın ev yapmak isteme nedenlerinden biri de tasarım ve inşa süreçlerini öğrenmek istemesi. Evi inşa ettikten sonra 10 sene kadar kullanıyor. Çok kar yağmadığı ve buz gibi olmadığı sürece her gün gidiyor. Hatta orada iki kitabını bitiriyor. Birisi Arzu'nun Botaniği, diğeri Etobur, Otobur ikilemi. Michael Pollan bu kitabıyla Güncel bir Harry David Rowe olmak e, istemiş olabilir. E, Harry David sivil itasizlik e, kitabını yazmıştı. Doğal Yaşam ve Başkaldırı adı. E, Harry David bu kitabında Walden e, gönlünü de anlatıyor. E, kitap sürekli yeniden doğuşu, sabahı, ilkbaharı ve önümüzdeki yeni hayatı anlatıyor. E, yazar bu dünyadaki cenneti bulup anlatıyor adeta. ''Harry David'in en sevdiği saatler uyanış saatleri, sabah saatleri. Erkenden kalkıp gölde yıkanmak inanılmaz bir şey. Bir ibadet gibi onun için. Hatırlanmaya değer bütün olaylar sabah vakti oluyor.'' Her çeşit zeka sabah vakti uyanıyor onun için. Bütün şairler ve kahramanlar şafağın çocuklarıdır diyor. Eserlerini gün doğumunda icra ederler. Yazar kitabında niye göl kenarında yaşamayı seçtiğini, ilkbaharı, kışı, evde nasıl ısındığını, hayvanlarla ilişkisini de anlatıyor. Çok güzel bir kitap. Kitabın son bölümü Sivil İtaatsizlik Üzerine. Burası da günümüze uyan yerlerden birisi diyor ki çok güzel bir şey söylemiş en iyi yönetim en az yönetendir ve bu sloganın altını defalarca çiziyor hatta diyor en iyi yönetim hiç yönetmeyendir. ''Ancak pratik düşünen bir vatandaş olarak yönetimin ortadan kalkmasını değil e, iyileştirmesini talep ediyorum.'' diyor. Ama yönetimin e, çoğunluğa verilmesi de adil değil. Neyin doğru neyin yanlış olduğuna çoğunluğun değil vicdanın e, karar vermesi gerekir. E, vatandaşlar niye kanun koyuculara teslim olur? O zaman neden herkesin bir vicdanı var? Ee, i̇nsanlar devletten politikadan kaçtıkça sığınacak e, doğa arıyor ama doğa da az Harry David bu dünyayı düzeltmeye gelmediğine inanıyor ee, İnsan hayatı kısa yapacak çok şey var O biraz da icraat adamı ee, İyi veya kötü yapacak çok şey var ee, Bizim için de öyle ve umudumuzun eksilmemesini diliyorum. Güzel günler diliyorum ve şimdiden iyi seneler. Bir sonraki programda buluşmak üzere ve kumandada da barışa teşekkür ediyorum. Biyofilya Doğayla diğer canlılarla kültür ve tasarımla kurulan özelli ilişkiler üzerine bir program. Hazırlayan ve sunan Nurhan Hilir